797. konu, İbni Mesud, Ebu Derda ve Übey bin Kab'ın takva ve takva sahibini övüp Müslümanları takvaya teşvik etmeleri, Abdullah bin Mesud, r. a, şöyle buyurmuştur, Benim yanımda, Allah Teala'nın, yapmış olduğum amellerimden birini kabul etmesi yeryüzü dolusu altınım olmasından çok daha sevindiricidir, Ebu Derda, r. a, şöyle buyuruyor, Akıllı kimselerin geceleri uyumaları ve gündüzleri de oruç tutmamaları ne kadar güzeldir. Bu gibi insanlar ahmak insanların geceleri ibadet yapıyoruz diye uykusuz geçirmelerini ya da oruç tutuyoruz zannıyla bütün bir gün boyunca boşu boşuna aç kalmış olmalarını ayıplamakta ne kadar haklıdırlar. Takva sahibi akıllı kimselerin kazanmış olduğu sevabın bir zerresi kendini aldatan ahmak kişilerin yapmış olduğu dağlar kadar ibadetlerden daha iyi ve daha üstündür. Ebu Derda R A, şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın tek bir namazımı kabul ettiğini öğrenmem benim katımda dünya ve içindekilerin hepsinden daha sevimlidir. Çünkü Allah Teala Allah ancak müttakilerden, sakınanlardan kabul eder. Maide Suresi 27 buyurmaktadır. Übey bin Ka're, A, şöyle buyuruyor. Şunu biliniz ki Allah Teala sizden herhangi birinize kendisini Allah için terk etmiş olduğunuz şeylerin çok daha hayırlısını verecektir." Sizden kim de kendisine verilen nimetleri kötüye kullanacak olursa Allah onu, onun elinden hiç ummadığı bir şekilde alır, sonra da kendisini hiç beklemediği yerden bir takım sıkıntıların içerisine sokar.